Hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Çok kıymetli Gül Efem dinleyicilere bir sabahın bereketi programında yine sizlerle beraberiz. İnşallah bu sabahımız ve sabahlarımız bereketli olsun, hayırlı olsun. Rabbim bütün rahmetiyle merhametiyle günümüzü bereketlendirsin inşallah diyoruz. Ve her zaman olduğu gibi yine sohbetimizin ilk bölümünde bir öykümüzle programımıza başlıyoruz inşallah. Bugünkü öykümüzün adı Yeşil Elbise. Yolda karşılaştığımızda ezan okunuyordu. Gel seni camiye götüreyim dedim. Bugün cuma biliyorsun. Daha önceki tekliflerimi de reddettiği için sen de benim camiye gitmediğimi biliyorsun dedi. Boşuna ısrar etme. Peki dedim neden direniyorsun? Ne bileyim olmuyor işte diye karşılık verdi. Belki çevrenin de tesiri var. Hem pantolonumun ütüsü bozulup dizleri aşınır diye endişe ediyorum. İster istemez gülerek... Herhalde şaka yapıyorsun dedim. Bunun için cami terk edilir mi yahu? Ciddi söylüyorum dedi. Giyimime ve özellikle yeşile çok düşkün olduğumu bilirsin. Gerçekten de öyleydi. Giydiği birbirinden güzel elbiseleri mutlaka yeşilin bir başka tonundan seçer ve her zaman ütülü tutardı. Hayatında hiç camiye gitmedin mi dedim. Çocukken dedemle birkaç kere gitmiştim diye cevap verdi. Fakat artık gitmeye niyetim yok. Söyledikleri beni son derece şaşırtmış ve bu konuyu açtığıma pişman etmişti. Daha sonra el sıkışıp ayrıldık. Onunla konuşmamızdan iki ay sonra kendisinin camide olduğunu söylediler. Hemen gittim Bahçedeki namaz saflarının en önünde duruyordu Ve üzerinde yine yeşiller vardı Yavaşça yanına yaklaştım Ve kısık bir sesle Hani dedim camiye gelmeyecektin Hiç sesini çıkartmadı Çünkü musalla taşının üzerinde Yeşil örtülü bir tabut içinde yatıyordu insan nihayetinde mutlaka bir gün eğer imanla mümin ve müslüman olarak can vermişse mutlaka camiye gelecek, getirilecek ve belki de hiç uğramadığı, davetine icabet etmediği İmam efendinin, müezzin efendinin, hoca efendinin önünde sessiz sedasız bekleyecek ve sonrasında günde beş defa davetine icabet etmediği o Allah'ın evi olan mescitlerin, camilerin yeri onun dünyada belki de son durağı olacak. Ve oradan kabir kapısına verecek. Bu noktadan insan oraya yürümezden önce. Eğer ki daha önce camiye gidiş gelişi, mescitlere gidiş gelişi, yani biz dilbeste diyoruz, oraya gitme gelme alışkanlığı var ise en son geldiği zaman bir gariplik hissetmeyecek yalnızlık çekmeyecek zaten orası onun orası gibi yerler onun günde en az 3-5 defa uğradığı yerlerdi her zaman uğrak yerleriydi ve oralarda onu garipsemeyecek öyle ya hiç camiye gelmemiş bir insan bu Biraz da mezarlıkta telkin verilirken hani imam efendiler, din görevlileri ya filan ya filan diyor o telkına başlıyor ya. İşte melekler sana sorarlarsa sen de ki Rabbim Allah'tır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Dinim İslam'dır, kitabım Kur'an'dır. Fakat acizane diyoruz ki bizde eğer o insanın canı teninde iken, aklı başında iken Rabbim Allah dememişse, onun emir ve yasaklarına uymamışsa, Peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dememişse veya onun sünneti seniyesini hayatına hatta hareket yapmamışsa kitabım Kur'an dememişse veya Kur'an'ın emirleri bir tarafta kendisi bir tarafta onun emirlerini dinlememiş Kur'an ne diyor ne emrediyor neyden insanları men ediyor yasaklıyor onu öğrenmemiş kulak vermemiş okumamışsa Dinim İslam dememişse veya İslam dininin ne olduğunu anlamamışsa, Hayatında bu olmamışsa, Kabrin içerisindeki o cansız cesedi nasıl anlayacak? Bunun için insan hayatındayken, Camiye gitmemiş mescide uğramamışsa, Mescid onu garipseyecek, Cami onu garipseyecek, ama öyle veya böyle biz yine mümin olarak son vazifemizi yapacak. Her ne kadar o insan camiye gelmemiş olsa bile günahkar olsa bile o en son vazifemiz olan o mümin kardeşimize o mümine son vazifemizi cenaze namazı ifa edecek ve sonrasında dua edecek Rabbimizin bağışlaması adına eller kalkacak ve arkasından fatihalarla son mekanına uğurlama adına geride kalan insanlar vazifelerini yapacak. Ama şu da bir gerçek ki insan ölmezden evvel Hasibu enfusakum qabla en tuhasabu hesaba çekilmezden evvel kendinizi hesaba çekiniz. Emrine Efendimizin bu emrine inkiyat edip böyle bir kendini ölmüş gibi bilerek bir muhasebeye girerse zannediyorum ölüm ona çok tesir etmeyecek. Zaten o her gün ölüyor ki. Zaten o her gün ölmüş gibi muhasebe yapıyor ki. Hani Bazı sporcular vardır futbolcular Hafta arasında daima Antrenman yaparlar Kendi aralarında çift kale maç yaparlar Bu nedendir Hafta sonları yapacağı maçlara Hazırlıktır Altyapıdır Dolayısıyla Duyduğum için ifade ediyorum Mesela bazı sporcular Maç eksiğimiz var derler Demek ki asıl maça Girmezden başamazdan önce daha önce antrenman maçlarıyla bu asıl maça hazırlanma bir sporcunun en ciddi lazımlarından birisi ihtiyacından birisi. Şimdi biz esas ölüme ulaşmadan esas ölüm bize gelip ulaşmadan biz her gün eğer muhasebemizle hesabımızla murakabemizle ...kendi kendimizi o ölüme hazırlık yaparsak, ...tabiri diğerle o ölüm neticesinde kendimizi ölmüş bilir ve sonrasında öyle bir muhasebeye girer ...gerçek ölüm geldiğinde belki bizi hiç hazırlık yapmayanlara göre daha az etkileyecek. Hani Üstad diyor ya, ölüm yokluk değil, hiçlik değil, idamı ebedi değil... ...kabre girip çürümek değil... ...ölüm bir tebdili mekandır... ...bir terhis tezkeresidir... ...müminin ölüme bakışı bu... ...şu... ...fani dünyadan... ...baki aleme... ...göçüşün adıdır... ...evet... ...müminin ölüme bakışı bu... ...işte bu haftaki... ...bugünkü... ...sohbetimizin ilk bölümünde... Sen varsın ya diye bir bölüm var. Milyonlarla beraber yaşasanız da aslında yanlışsınız. Pek sevdiğiniz anne babanız, eş, dostunuz, yar ve yaranınız dahi çok defa sizi anlamaz. Izdraplarınızı. İçinizdeki dalgalanmaları Dert ve sancıları Kimseye anlatamazsınız Anlatsanız da Karşınızdakilerin insanlıkları icabı Durumu kurtarma tavrıyla Sizi kulak ucuyla dinlediğini görürsünüz Kimileri Sizi mazinize mahkum eder Bazıları Hata kusur ve zaaflarınızı yüzünüze vurur. Bir başkaları da sizi dinleseler dahi sözlerinizin zahiri manasını değil, batnındaki işaretleri esas alır. Ya cevap yetiştirme fırsatı kollar veya birkaç kelimeyle geçiştirme gayretine girer. Ya da sadece burun kıvırdığı gibi bir de sizin halinizden kendi salah ve hayırlılığına deliller çıkarır. Bazı vefalı dostlar duygularınızı paylaşsa, sıkıntılarınıza ortak olsa da, onların da size derman olacak güç ve takatları yoktur. Siz iç içe yaşadığınız şüpheler, atacağınız adımlara mani tereddütler, ve kalbinizi kemirip duran sancılarla boğuşurken Çaresizlik ve kimsesizliğinize derman olabilecek Tek kapı vardır Tokmağına dokunanları eli boş çevirmeyen Bana da açılır mı diye tereddüt etmeyeceğiniz Ve hor, hakir görülmeyeceğiniz bir kapı vardır Müracaat edenlerin ve taleplerinin çokluğundan dolayı rahatsızlık duyurmayan bilakis ondan müstahni davrananlara sahibinin buz ettiği bir kapı rahman'ın rahmet kapısı şimdiye kadar onun kapısını çalanlar hiç hüsrana uğramadı onun eşiğine yüz sürenler mazilerine kusur ve günahlarına mahkum edilmedi. Hiç kimse hata ve zaafları yüzüne vurulup da, o son melce ve menceden kovulmadı. Hani nakledilir ya, Cenab-ı Hak mahşerde hesaba çektiği bir ihtiyara, niçin şu günahları işledin der. İhtiyar günahlarını inkar eder. Bunun üzerine Erhamur Rahim'in, Öyleyse onu cennete götürün buyurur. Melekler: "Ya Rab, bu insanın şu günahları işlediğini sen biliyorsun." deyince onlara "Evet, öyledir ama ümmeti Muhammed'den biri olarak ağran saçına sakalına baktım. Ayıbını yüzüne vurmaktan haya ettim." ferman buyurur. Hazreti Cebrail Aleyhisselam bunu peygamber efendimize haber verince o şefkat insanının gözleri dolar ve şöyle der. Cenab-ı Hak ümmetimin aksakallılarını azap etmekten haya ediyor da ümmetimin aksakallıları günah işlemekten utanmıyorlar. Evet siz de kimsesizlik ve çaresizlik içinde kıvrandığınız anlarda başka değil sadece onun kapısının tokmağına dokunun gönlünüze yabancı her şey ve herkesten muhakkaten de olsa kaçarak o an hangi halde olursanız olun sizi sevip bağrına basacak anlınızı sıvazlayacak tek sığınak seccadenize koşun eteklerinizdeki kirlerin sürçme ve düşmelerin sizinle rahmet deryası arasına set olmasına meydan vermeden secdenizden arşa açılan koridora giriverin. Tesbih, tehlil, istiğfar ve salavatlarla kulluk eşiğine yüz sürün. Beden ve cismaniyetten kaynaklanan uzaklığı, onun yakınlığı ve secdenin bizi ona en çok yaklaştıran rıhtım olması düşüncesiyle aşarak acz, zaaf, fakr, ve ihtiyaçlarınızı ona sayın, dökün. Önce duanın cesedi olan kelimeler size yardımcı olacak. Halinizi kelime ve cümlelere yükleyerek ifade edeceksiniz. Sevdiklerime bile kalbimi açamadım. Dahası gönlümün ızdıraplarını kendi nefsime bile diyemedim. Kalkıp senin kapına geldim. Ey kimsesizler kimsesi. Ben de kimsesiz kaldım. Ey çaresizlerin çaresi derdime derman ararım diyeceksiniz. Siz alnınız seccadeye yapışmış vaziyette dertlerinizi bir bir sayarken dilinizde bir ağırlık hissedeceksiniz. Kelimeler yük haline gelecek dudaklarınızda. O istek ve dileklerinizi biliyor ya iniltilerinizi işitiyor ya. Artık sadece Esmaül Hüsna'dan kendinize en çok tesir ettiğini düşündüğünüz bir ya da birkaç ismi zikredip duracaksınız. Ya Vedud, Ya Vedud diye inleyecek, inledikçe seccadenizi gözyaşlarıyla sulayacak ve önünüzde gönül gözlerinizle müşahede edeceğiniz iç içe koridorlar bulacaksınız. Sonra cesetten ruha yürüyecek, kelimelerden kurtulup ihlâsa bürünmüş mülahazalarına dalacaksınız. Boğazınız iyice düğümlenecek. Dudaklarınız kilitlenecek ve siz Rahman'a, kalbinizin ritimleri eşliğinde bir ümit ve reca namesi mahiyetinde sessizlikle sesleneceksiniz. İşte şimdi sizi dinleyen biri var. Çekinmediğiniz ne der acaba demediğiniz, dertlerinize derman olmaya muktedir, her şeyi duyup bildiği gibi sizi de işiten bir var. Hele bir de dua ve yakarışınızı ızdırar seviyesinde soluklayabilirseniz, Hazreti Yunus'un aleyhisselamın balığına benzeyen hevayi nefsinizin sizi de yuttuğu, onun gecesi misal istikbalinizin karardığı, onun denizinden daha dalgalı, küreyi zemininizin bütün bütün kararsızlaştığı mülahazasıyla hevayi nefsinize, istikbalinize ve küreyi zemininize sadece Kadirü'zül Celal'in söz geçirebileceğini bütün benliğinizle ikrar edebilirseniz ve eğer Hazreti Eyüp'ün Aleyhisselam'ın Hastalığına benzer bir derde düştüğünüz duygusuyla onun gibi inlerseniz koridor içre koridorlardan geçecek bir mavi limana yürüyecek ve sen varsın ya sen varsın ya sen varsın ya iniltileriyle bütün menfiliklerden kurtularak huzur yudumlar itminan soluklar hale geleceksiniz. Aslında dua bir ubudiyettir. Ubudiyetin neticesi ise uhrevidir ve ahirette görülür. Kul duaya bahşedilen haz ve lezzetten dolayı el açıp niyaz etmez. Onu kendine kıymetler üstü kıymet kazandıran bir vazife olarak eda eder. Ne var ki mayası acz ve zafla yoğrulmuş. Biz fanilerin aziz ve kadire teveccüh edip sığınmasında da Tabi bir huzur ve itminan vardır Tabii bir huzur ve itminan vardır Dua ritmini tutturanlar için yoklukları vara Huzursuzlukları huzura tebdil etme kulvarıdır Dua ritmini tutturanlar için yoklukları vara huzursuzlukları huzura tebdil etme kulvarıdır evet her şeyin bitip tükendiği esbabın sükut ettiği an bükük boynunuz ve münkesir kalbinizle dualara icabet eden kudreti sonsuza tevcih edip bütün benliğinizle ona yalvardığınızda sizin çağrınızı da icabet edildiğini göreceksiniz sizin çağrınıza da icabet edildiğini göreceksiniz. Onun varlığını iliklerinize kadar hissedecek. Onu bilip duymaktan ötürü ereceğiniz hazzı hiçbir şeyle değişmeyeceksiniz. Evet. Kıymetli dinleyiciler. Öyle bir dua, öyle bir duygu, öyle bir derinlik, öyle bir ufuk. Dua her zaman ifade etmeye çalıştığım gibi maalesef günümüzün mümini, Müslümanı tarafından ehemmiyeti idrak edilmemiş, edilmeyen, ihmal edilmiş, kendi konumunda, kendi kıymetinde kabullenilememiş bir husus dua. O dua ki, Seyyidina Hazreti Ömer Efendimiz radiyallahu anh evinden kendisine ve tüm insanlığa kurtarıcı olarak gönderilen peygamberi öldürmek için çıktığında ve o şekilde çıkmıştı Hazreti Ömer Efendimiz o dua ki o dua falan filan değil o dua adeta dudakların oynadığı an kainatın lerzeye geleceği Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem o mübarek tutaklarından dökülen duaydı. İşte o dua kendisini katletmek için, öldürmek için evinden çıkan Ömer'i kıyamete kadar gelecek bütün müminlerin dilinden, gönlünden silinmeyecek bir noktada Adilun, Adil Ömer adaletle kendi adı etle tırnak gibi mecz olacak, birleşecek bir noktaya getirecek ve onu Emir el-Mü'minin İslam'ın halifelerinden biri olan Hazreti Ömer yapacaktı. Efendimiz elini açmış duasında "Allah'ım iki Ömer'den birini" demişti. Ve Allah o iki Ömer'den birini dediği o bir Ömer'i Ömer İbni Hattaba nasip etmişti imanı. İşte bu noktadan bizler aile fertlerimiz olarak, eşler hanımları veya kocaları olarak, çocuklar anne ve babaları olarak İslami emir ve yasaklardan uzak bir hayat yaşıyorlarsa ve bizlere o hususta sıkıntı veriyorlarsa İslam'ı yaşamamıza fırsat vermiyorlar, izin vermiyorlar. İslam'ı yaşama noktasında bize sıkıntı veriyorlarsa işte sizler Rabbin kapısına gidecek o kalpleri elinde tutan Allah'ın huzurunda el pençe divan duracak ona en yakın olmanın emaresi olan secdede gözyaşı dökecek Allah'ım diyeceksiniz çocuğumun kalbine Allah'ım eşimin kalbine Allah'ım kocamın kalbine Allah'ım anne babamın kalbine Allah'ım amcamın dayımın teyzemin halamın kalbine Allah'ım dedemin ninemin kalbine Allah'ım esnaf komşumun kalbine Allah'ım arkadaşımın kalbine Allah'ım sınıfta sıradaşımın kalbine iman Kur'an hidayetini nasip et diyecek yalvaracak. O kalplerin anahtarını elinde tutan zata o kalbin açılması noktasında bir dilekçe verecek. Ve o dilekçenin imzasını gözyaşınızla atacak. Ve sonrasında cehennemin alevlerini ateşini bile söndürecek olan Allah korkusundan, Allah haşyetinden, muhabbetullah'tan, aşkullah'tan damlayan gözyaşını cehennemin alevlerini söndürecek olan o gözyaşını Rab'be göndermiş olduğunuz takdim etmiş olduğunuz dilekçenin altına imza koyacak ve Rab gözyaşı imzasıyla vermiş olduğunuz o dilekçeyi bir hikmetin geri çevirmeyecek ve o dilekçe kabul edilecek belki o an kabul edilecek belki sonrasında kabul edilecek ama bu yolda Musab bin Ümeyr gibi bazı sahabilere yapılanlar gibi hani o anne ki evladının Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme inanması onun arkadaşı olması ashabı olması Allah'a iman etmesini kabullenememiş ve kendi kendine açlık grevine gitmiş ve bir gün, üç gün, beş gün geçmişti ki annesi ağzına bir tek lokma koymamış. Sen Muhammed'in dininden dönmezsen ben ağzıma bir lokma koymayacağım demiş. Ama o nasıl bir imandı ki? Anneciğim bin tane başın olsa her gün bir tanesini kessen ben yine Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan Allah'a imandan dönmeyeceğim deme kararlılığı içerisinde ama Cenab-ı Hakk'a da o verilecek dilekçenin altına gözyaşı ile imza atma neticesinde yapabileceğiniz, beşer olarak yapabileceğiniz şeyleri yapacak ve neticeyi takdiri Allah'tan bekleyecek. Sonrasında öte tarafta da bir beraber olma birlikte olma adına da dünyada yapabileceğiniz şeylerin başlıcalarını yapmış olacaksınız. Evet. Hani Üstad Hazretleri zaman gösterdi ki cennet ucuz değil. Cehennem dahi lüzumsuz değil diyor ya. Cennet ucuz değil derken bunu çok geniş muhtevada anlamak lazım. Eğer siz bir insanı imanla amelle kavuşturmak ve ona vesile olmak istiyorsanız bu kolay olmayacak. Bir insana bir apartman dairesi alıp hediye etmek isteseniz elinizdeki birikimi vermeniz lazım. Aylık şu kadar taksit ödemeniz lazım. Bir bedel ödemeniz lazım. O insana şu dünyada kalacağı 15-20 yıl içerisinde 15-20 yıl için İçinde kalacağı bir daire almak size bu kadar külfet getiriyor. Bu kadar bir bedel ödemenizi netice verdiriyorsa. Peki baki alemde ebedi kalacağı cenneti kazandırma adına vesile olmak kolay olacağını mı zannediyorsunuz? Onun için bu bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, on gün, kırk gün, elli gün, bir sene. Öyle ya. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke'de 13 yıl gözyaşı dökmedi mi? Hem fiili hem kavli dua yapmadı mı? Belki Efendimizin Mekke hayatı, Sancılı, çileli, ızdıraplı, Meşakkatli hayatı, Medine hayatının bir temeli olmuştu. Medine hayatı da Mekke fethinin temeli olmuştu. Eğer Mekke döneminde çekilen sıkıntılar, Görülen ezalar, cefalar, yapılan fedakarlıklar olmasaydı Medine dönemi olmayacaktı. Medine döneminin olması için Mekke döneminin yaşanması gerekti. Ve sonrasında da Mekke fethinin olması için de Medine döneminin yaşanması gerekti. Ama öyle veya böyle insanlığın iftihar tablosu, o müthiş insan... O Allah'ın kendisine mucizeler bahşettiği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Ebu Süfyan'ın imanı için 20 yıl beklediyse, Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e için 20 yıl beklediyse, Bizler kalbini, kafasını, Aynı o dönemde Ebu Süfyan'ların ve İkrim'lerin kalbini, kafasını şeytanak Kaptırmış olduğu şeytana kaptıranlar karşısında, nefse kaptıranlar karşısında, gurura kibir'e kaptıranlar karşısında, biz de bir yıl, üç yıl, beş yıl değil, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem misali sabırla bekleyecek. Onun kapısında o kalp kapılarının açılması adına daima dilekçeler göndereceğiz. Evet kıymetli dinleyiciler. Sohbetin ilk bölümünü ben burada bir ara vererek bitirmek istiyorum. İnşallah ikinci bölümde tekrar sizinle beraber olacağız. Evet kıymetli dinleyiciler Sohbetimizin ikinci bölümünde Bir dönem bir kardeşimizin bir abimizin Yaşamış olduğu bir hatırayı Sizlerle paylaşmak istiyorum Selam olsun diye başlıyor hatıra Üniversite yıllarında Aynı nurlu evi paylaştığım Her haliyle örnek talebeler arasında Gözü pek yaşlı Kalbi çok hassas bir arkadaşım vardı Yatsı namazını kılar kılmaz Odasına çekilir Kapıyı kilitler ışığı kapatırdı Çok geçmeden İçeriden hıçkırıklara karışık bir ilahi sesi yükselirdi. Tam bir peygamber aşığı olan Bariyanık arkadaşım, her gece Seyyidül Mürselin aleyhissalatü vesselam efendimize, aşk şarkıları besteler, salatü selamlar gönderirdi. Teybini açar, cehri zikir yapanların dillerinden dökülen nameleri ihtiva eden kasetleri tekrar tekrar dinlerdi. Biraz sonra da Hazreti Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem alakalı sözler onun iç çekişlerine ve hasret-ü hicran iniltilerine bir fon müziği gibi verirdi. Aslı Arapça olan ilahinin, bir kısmının tercümesi şöyleydi. Ey sabah rüzgarı. Eğer bir gün yolun efendimin köyüne uğrarsa. Selamımı da yüklen. Götür kutlu Resulü. barına basan Ravza'ya. Selam söyle benden. Serveri Enbiya'ya. Ve haber ver ki. Onun yokluğu kılıç gibi delik deşik etti sinelerimizi. Bak şimdi. Bağırlarımız yaralı, gözlerimiz yaşlı. İçeriden gelen bu ses ve iniltiler oda kapısının hemen önüne oturup o geceki iç döküşü dinleyen bizlerin de yüreklerimizi yakardı. Hele Tuba li ehli beldetin fiha en nebiyul muhterem ifadesini duyunca aramızda yanaklarından gözyaşı süzülmeyen kalmazdı. Müjdeler olsun ne mutlu o belde halkına ki aralarında Nebi-i Muhterem Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Sözü bizi kendi gönlümüze çevirirdi. Cisim itibarıyla mümkün olmasa da Efendimiz manin bizim aramızda mıydı? Gönüllerimiz onun sevgisiyle ap ak mıydı? Ona olan muhabbetimiz. Bir salavat türküsüne dönüşüp gözyaşı melodisi eşliğinde dillerimizden dökülüyor muydu? Onun güzel isimleri ve hatıraları bir bereket kaynağı, bir ilahi rahmet vesilesi ve belalara karşı bir kalkan bir inayet sebebi olarak evimizde sohbetlerimizde sık sık anılıyor muydu? O var mıydı gönüllerimizde, dillerimizde ve hanemizde? Çoğu zaman o kapının eşiğine kıvrılıp ne kadar hüzün bestelediğimizi, ne kadar salavat getirdiğimizi ve Medine'ye göndermek üzere yazdığımız kalbi hasret mektuplarıyla ne kadar vakit geçirdiğimizi bilemezdik. Bildiğimiz bir şey varsa o da Efendimizin adını andığımız her zaman evimizi ayrı bir huzur, ayrı bir nur ve ayrı bir havanın kuşattığıydı. Son günlerde sözüne güvendiğim rüyanın dinimizde ne ifade ettiğini ve rüyayla amel etmenin ölçüsünün ne olması gerektiğini çok iyi bilen bazı arkadaş, dost ve büyüklerimden sanki aralarında anlaşmışlar gibi Efendimizin adını anma, onu daha sık yad etme ve ona çokça selatü selam göndermeyle alakalı rüyalar dinledim. Mesela, bir rüyada düşmanların yağmur gibi yağan oklarına karşı muhabbet erlerini koruyan tek kalkan Efendimizin adının anılması. Bir diğerinde ise yüksek debili bir ırmakta boğulmak üzere olan sevgi kahramanlarını sağ salim kenara çıkaran da yine onun adıydı. Sanki onca sadık insan vasıtasıyla Ümmet-i Muhammed Aleyhi Ekmelü Tehaya bir kere daha salatu selama yapışmaya davet ediliyordu. <gülüyor> Salat, tebrik, tezkiye, ve vesselam efendimize yapılan dua, istiğfar ve rahmet gibi anlamlara gelir. <gülüyor> Salat kelimesinin çoğulu salavattır. Türkçe'de daha çok Resul-i Ekrem'e yapılan dua manasında kullanılır. Salat, Allah'ın rahmetle muamelesi, meleklerin istiğfar talebi ve müminlerin de dua etmesi demektir. <gülüyor> Burayı tekrar ediyorum kıymetli dinleyiciler. Salat, Allah'ın rahmetle muamelesi, meleklerin istiğfar talebi ve müminlerin de dua etmesi demektir. Ahzab suresi 56. ayette mealen Kur'an-ı Kerim'de Allah ve onun melekleri peygambere hep salat ederler. Ey müminler siz de ona salavat getirin ve samimiyetle en iyi şekilde selam verin buyurulmaktadır. Bu ayeti kerimeyle peygamberimize salavat getirmenin, selam ve hürmet arz etmenin her Müslümanın yerine getirmesi gereken bir görev olduğu beyan edilmiştir. İnanan her insan, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Allah'ım peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme aile ve ashabına salat ve selam et. Onlara rahmetinle muamelede bulun demek kadar da olsa herhangi bir salatı sürekli terennüm etmelidir. <gülüyor> Namazlarda okunan tahiyyat ve Allahümme salli Allahümme barik duaları da Efendimiz'e salavat getirmenin güzel bir şekli olarak gönülden seslendirilmelidir. Hz. Peygamber'e getirilen aleyhissalatu vesselama salatü selamda Efendimiz'in bizim duamıza ihtiyaç duyması değil, ümmetinin ona karşı teşekkür ve vefa borcunu yerine getirmesi ve onun şefaatine nail olabilmek için bir adres bırakması söz konusudur. Allah Resulü yanında benim adım anılıp da bana salat getirmeyen kişinin burnu sürtülsün, hakarete uğrasın demiş, mübarek ismi zikredilince salavat getirmeyen kimsenin hak katında pek cimri bir bedbaat ve bir zavallı olduğunu beyan buyurmuştur. İşte Ümmet-i Muhammed'in aleyhissalatu vesselamın mazlumiyet ve mağduriyetler ağında kıvırım kıvırım kıvrandığı, rahmete en çok muhtaç bulunduğu şu günlerde rahmanu rahimin merhametini celbedecek en önemli vesilenin salavata sarılmak olduğunu zannediyoruz biz bu duygu ve düşünceyle birkaç arkadaş salatı tefrice'yi paylaştık her gün belli sayıda okumaya çalışıyoruz. Salavatın mana ve mahiyetini ifade eden çok uzak olan bir köşe yazısı darlığındaki şu karalamayla diyor. Dua ve salavatta bize yardıma çağırmayı hedefliyor. Dua pek çok gönülle birden yapılırsa kabule daha yakın olur. Hatırlatmasında bulunmak istiyoruz demiş. <Gülüyor> Bu sayrinin mucizeleri onun kadro kıymetine denk büyüklükte meydana gelseydi, mübarek ismi anılınca çürümüş kemikler bile cana gelirdi şeklindeki sözünün, çürümüş kemikler için gerçekleşmese bile kalplerin tabibine yönelen ölmeye yüz tutmuş gönüller için aynıyla hakikat olacağına inanıyoruz. İnanıyoruz ki şu en muhtaç olduğumuz sisli zaman diliminde, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin yadı cemili, kalplerimizin ilaç ve gıdası, her türlü hastalıklarımızın devası, gözlerimizin nuru ve ziyası, bela ve musibetlere karşı da müminlerin zırh ve kalkanı vesile-i necatı olacaktır inşallah. El verir ki peygamber aşıkları kapalı kapılar arkasında ona iç dökmeye, ya Karşıta Bulunmaya Devam Etsin Allah'ım Her Göz Açıp Kapama Her Nefes Alıp Verme Ve Sana Malum Olan Her Şey Sayısınca Salat Ve Selam Olsun Efendimize Ki O Kendisiyle Düğümlerin Çözüldüğü Sıkıntıların Açılıp Zail Olduğu Adının Anılmasıyla Arzu istek Ve Güzel Neticelere Ulaşılan Yüzü suyu hürmetine yağmur istendiğinde rahmete nail olunan Habibullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım nurlarının ummanı, esrarının madeni, inayetinin menbaı, hidayetinin güneşi hazineyi kutsun nişanlı gözdesi, mahlukatın imamı, yaratılmışların en hayırlısı ve en sevgilisi Kulun, Habibin, Resulün ve kendisiyle Nebilere, Resullere, Hatime çektiğin Ümmi Nebi Efendimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme, Sair Enbiya ve Resullere, Efendimizin ailesine ve asabına, Melaike-i Mukarrebine, Semavat ve Arz'daki Salih kullarına salat ve selam olsun diyoruz bugünkü sohbetimizin ikinci bölümünü de burada bitirmek istiyoruz Cenab-ı Hak salatu selamlarınızı ve bu salatu selamlarınızın akabinde yapmış olduğunuz dualarınızı kabul buyursun Rabbim dudaklarınızdan o salatu selamları o duaları eksik etmesin ve Rabbim o gözlerden akan yaşlarla birleşi veren o dudaklardan çıkan salatları ve duaları kabul etmiş olduğu duaların arasına dahil eylesin. Biz cümlenizi, tüm dinleyicilerimizi o emanet edilmesi gereken en büyük emine hatta Muhammed'ül eminin de Rabbi olan Allah'a sizleri emanet ediyor. Bir sonraki Sohbet programında yine güzeller güzeli siz müminlerle buluşmayı arzu ediyor ve hepinize hayırlı günler diliyorum efendim.